Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimari Programı'na hoş geldiniz. Açık Radyo'dasınız. Saatler, Perşembe günü on gösteriyor. Olmalı, ben Hasan sen Ben Yer Takım, sizlerle beraberiz yine. Bugün yeni bir kayıt programına karşınızdayız. Yer ile gündeme dair yine bazı konuları değerlendirelim istiyoruz. Aslında iki tane ana eksenici olacak belki konuşma sırasında e, diyalog bizi başka yerlere götürmüştür, daha farklı konulara da dekilebiliriz ama e, yakın zamanda hatırlayacaksınız Boğaçhan bu Dündar e, Bursa'da aslında gerçekleşen bir mimari eksenileri etkinliğinde kendi tartışmaya açtığı ve belki de güncel olarak da e, aslında paylaştığımız pek çok işten aldığımız tepkilerle ya da, da bizim paylaşmadan önce de paylaşılmasıyla e, aldığı kendi tepkilerini son zamanda da e, söyleyelim, yani e, mimarlık ortamında edilen en esaslı ve dürüst sözlerin e, dillendirildiği manifesto niteliğindeki aslında konuşması ve bile da tabii ki bu konuşmaya e, ulaşmak, konuşmanın metnine ulaşmak mümkün, uğraşan bir derhalde. Bunu olmuştu. 2 Ekim'de bu bildiriyi tam bu kıyafmalar üzerine kendimiz yorumlarımızı evet. getirmiştik ee, ve yavaş yavaş da aslında yani yavaş yavaş derken e, her cümlesini e, üstüne basarak da aslında sizleri de dinleyenleri de e, bu forumdan e, çağrıdan e, çarşıya katılarak evet yani haberdar olarak çarşıya katılarak katkı koymaya davet etmeye çalışmıştık şimdi biz e, kendimize görev adettiğimiz yerden bu metni ve metnimize çağrıştırdıklarını konuşmaya devam edeceğiz. ve Daha sonrasında hazır manifesto demişken, çok güncel olarak başlamış olan İstanbul İkinci Tasarım Diyaneli'nden de bahsediyor olacağız. Orada da aslında yine benzer bir şekilde Açık Radyo'da 3. yaşını dolduracak olan açık mimarlık programının ...aslında bize kazandırdığı deneyimler ve daha sonra zaman içerisinde e, kendi aramızdaki tartışmalar... ...Yel ve Belim ve Hayretin Gülç'ün... E, ...vurguladığı bir projenin e, bizce potansiyel açımlarından bahsettirileceğiz. E, o da bizce bağımsız bir e, tasarım medyası örgütlenmesi anlamında... E, ...bizim e, Sözsel Menfest'e iddiamız. Böyle söylemekten e, hiçbir zaman... Kaçınmıyorum ben çünkü böyle söyleyelim ki İndiamız bir şey bir bir oldu. Bizim üstümüze, üzerimizden de bir eleştiri ortamı oluşturdu bilsin. Ee, metne daha doğrusu e, Boğaçcan'ın söylediklerine geri dönelim. Aslında şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz aslında belki böyle konuşmanın da e, yeri geldi, şu da yeri geldi. E, ben Boğaçcan'la daha sonra gittim, görüştüm. <gülüyor> neler yapabilirim ben kişisel olarak bunun üstüne, neler koyabilirim diye. Onunla konuştuğumuz e, gün e, aslında e, mimarlık ortamında e, kendisinin dile getirdiği sıkıntıları e, aşma yöntemleri olarak, bunlar iddialı yöntemlerini denemeler olacaktır diye, ben kendi aklımda öyle kutluyorum. O oh, tabii nasıl düşünübündüğüm ama onu da davet edeceğiz e, yakın zamanda buradan da aslında duyurmuş olalım. Kendisiyle daha bir yok. <gülüyor> Şu anda da görünüyor. Ee, nasıl yöntemler denenebilir? biraz konuştuk kendisiyle ama istersen sen e, şeye onun üstüne ben yavaş yavaş o konuştuğu şeyleri ufak ufak anlatırım. Ya da böyle <gülüyor> bilmem fark sen bir şey yapalım. <gülüyor> sen bir şey söyleyecek misin? <gülüyor> bir Hı, yok de. Ee, şey de. Eee şöyle şunlardan bahsettik aslında. Ee, yani e, bir durum tespiti olarak e, ortamın e, kendi ahvalinin net ve düz bir şekilde ortaya konulması e, konusu önemliydi. Çünkü e, beraber bir şeyler yapmanın e, önemi e, Boğaçan'la gerçekleştirdiğim e, benim görüşmede daha da öne çıktı. Çünkü e, yine aslında e, onun e, bu metnin daha konuşmayı yaptığı daha sonra metni, da metni yayınladı duruma da gönderme aslında bunun da uçağının bu da e, pasif bir eylem olduğunu aslında e, tepkiler üstünden bu fikirlerin pek çok kişi tarafından da paylaşıldığını, entelektüel olarak yani, yani sosyal olarak ya da duygusal olarak bunun paylaşıldığını bildiğini de söyledi. Ben de şöyle bir şey söyledim ama hani bu o medya üstünde kaldıkça yani söz üstünde kaldıkça ve mimarlığın kendi araçlarına, yani çizime, e, iyi bir inşa yöntem olarak makete ya da artık mimarlığın medyası olarak kim neyi görüyorsa bunlara tercüme edilmedikten sonra, yani bir üretimin parçası olmadıktan tercüme sonra üretimin parçası da, ve beraber üretmedikten sonra e, aslında iyi temenniler ya da paylaşılan gerçekten e, idealler olarak kalıyor. Yatımalar olarak ya da, ya da evet yakınmalar olarak kalıyor diye konuştu. Bunun içinde aslında bir ortamın ya da bir bahanenin gerekliliğinden bahsettik. Yani e, tamam, yani e, Boğaçanın tespitlerini yaptığı imarli ortamının reytesi e, gün gibi ortada. E, buna bu fikirlere katılanlar var, katılmayanlar var. E, çünkü aslında gerçeklikte biraz öyle. Yani Boğaçanın baktığı taraf da bir gerçeklikken bunun karşısındaki taraf da. Yani kendisinden evet kendisinden şikayet edilen mimarlık ortamının kendisi de başka bir gerçeklik ve kendi o gerçekliğinde oldukça da meşru bunun karşısında görüş bildiren ve bu görüşü paylaşan insanların beraber bir şeyler üretmeleri ve bu anlamda o serzenişlere karşılık gelen bir mimarlı inşa edilmesi yani burada inşayı betonla taşla yani Demirle ve inşaattan daha farklı. Biraz önce söylediğim bağlamda kullanıyorum. İnşaat birisi gerektiğinden konuştuk ve bunun için bir ortam ve bahane gerektiğinden bahsettik. Ne düşünüyorsunuz? Aslında sonra? ben şimdi biraz daha provokatif konuşacağım. Ee, yani şöyle biraz üzerine düşündükçe bu ortamın susunluğuyla ilgili. E, belki de hani bu biraz bir yandan da muhafazakar bir görüş olabilir. İnternet bu kadar e, yaygınlaştıkça biz birbirimizin paylaştığı, ettiği şeyleri birbirlerimizin üzerinden yaptığımız kişisel tatminlerimizi daha fazla dışarıya vurmaya başladıkça hepimize bir tembellik oturdu. Yani eskiden eskiden dediğim çok da eskisinden bahsetmiyorum ama en azından bu kadar e, bağımlı olarak bir yani bağlı, tam anlamıyla bağlı yani çevrim içi yaşamaya bu kadar alışkın olmadığımız zamanlarda e, başka olasılıkların daha fazla peşinden koşulduk. Ama şimdiki olan bir ee, bunun getirdiği bir tembellik var. O tembelliklerine aslında daha pozitif bir şekilde dönüşmesi gereken ki bazı noktalarda bence daha pozitif dönüşebiliyor. Yani onun videosunu izlemek, sonra tekrar görmek, Hı. onun üzerine tekrar bir başka bir zaman bakabilmek. Ama bu akışın içerisindeki hiçbirimiz yani herkese e, katabilirim. Ee, akış içerisinde herkes sadece bir gördüğü bir şey olarak gelip geçiyor. Hani bu şey bir trende oturup yolu izlemek gibi. Ve bu yolu sürekli izliyoruz ama asla bir kasabada durup, onun içerisine girip, ağrı, burada hayat nasıldır vesaire değil mi? Bu şey gibi işte, yani, buradan Ankara'ya gidersin, hayatlarında de hiç Eskişehir'e gittin mi derdiler. Geçmişliğim var <gülüyor> Eskişehir'de <Geçmişliğim gülüyor> <var. gülüyor> ama Eskişehir'i bilir misin? Bilmem, böyle iyiydi. hani Web yani, yani, site'in girişi iyiydi, ilk gördüğüm imajı iyiydi ama ne anlattığını pek anlamadım ki bu şeyde de kendimi gösteriyor bence en son. Frank Gehlin'in işte, hmm. architecture is bullshit evet. diye yaptığı çıkış el hareketiyle beraber ben yani böyle mimarlık hiçbir şeye, yani daha doğrusu mimarlık bir şeye benzemez manası B mi? harfiyle başlayan kelimeyi hmm. kullanmıştı. Bu yani imaj bazlı me mecranın, şöyle bir geride düşünüyorum, bunu sosyal mecralarda paylaşan bir sürü insan ve hepsinin aslında farklı bir yerden bunu paylaştığını hmm. fark yani aslında yani burada tabi şöyle bir nasıl diyeyim, böyle şöyle kritize e, eleştirmek istemem. Yani. Onlar okuyor, insanlar okumuyor, okuyor değil. İnsanlar sadece önemli şey yani nasıl Ne diyorduk? Böyle bir şeyimiz var. Görüyorlar, Aha. Gör, bakıyorlar ama görmüyorlar evet. gibi bir durum var. Yani meselenin e, içeriğine dair olan ilgimiz gittikçe azaldı. Bu da belki akışın çok fazla olmasından dolayı mı diye. Meselenin içinde olmaya dair olan isteğimiz giderek azaldı. Yani izleyici yani, olmak daha işte rahat bir konfor evet. oluşturuyor. Yani bunun tam tersini aslında e, yani katılımcı olmayı, doğrudan birileriyle beraber bir şeyin parçası olmayı ve beraber yaratmayı e, farklı ortamlarda örgütleyenler, hayatlarını buraya sokmuş olan kişiler var. Bunlar sadece mimarlar değil tabii ki hayatın çok farklı alanlarında ki yakın zamandaki e, toplumsal olaylarda da bunların e, karşılıklarını bulduğunu gördüm. E, yani e, iş biraz da belki de şundan dışarı çıkmak. Dediğim gibi izleyici e, olunan konumda. E, aslında e, tren örneğini verdim ama trendeki, e, yani tren örneklemesi bile fiziksel mekanda gerçekleşen, e, hatta daha gerçek bir e, evet, e, eylem. Yani bedeniniz bir noktadan başka bir noktaya gidiyor. Siz yol bir şeyler görseniz bile. Ama ekran önünde e, olduğu zaman bu ya da seyirci kolluklarında izlerken bir şey, yani bunu o konferansa katılmış olan kişiler için de söyleyebiliriz Yani herhangi bir ortamda dinleyici olmak mesela sözümden söyleyebiliriz. Orada her şey sizin gözlerinizin önünde ceyvenlederken bir şekilde o görsel bir hisseler kültür içerisinde oluyor bütün tepkilerimiz. Yani bütün her şey aslında beynin içerisinde oluyor. Siz ne zaman ki o Konuşmaya katılıyorsunuz fiziksel bir ortamdaysa bu. Bunun bir tarafı oluyorsanız o da bir fikir beyanının öteye gitmiyor aslında. Bu serzenişte bulunan, şikayet edilen ya da e, belirli bir yöntem bunların aşılma niyeti e, belirtilen şeyin içerisinde bizzat yaralarak e, bunun üzerine bir şeyler üretmeye e, ancak dönüşürse e, galiba e, farklı alternatiflerin de görünür olduğunu ve başka şeylerin de mümkün olduğunu göreceğimiz bir geritme alanına varacağız gibi geliyor bana. Ama e, tekrardan bunu söylemek lazım. Biz bunu e, aramızda konuşmaya başladık. Aslına bakarsan belki e, Açık Radyo'nun kendi çok farklı e, alanlarda hayatını devam ettiren e, dinleyicilerine de bunu söylemekte fayda var. E, aslında bu mimarlık meselesi de değil. Ya da daha doğrusu şöyle dedim. Bu anlamda mimarlığın e, herkesin e, katkısına ihtiyacı var. Çünkü belli ki mimar kendi içerisinden kendisine dair kritik sözleri pek de söyleyemiyor. Yani dünyanın her yerinde böyle. Yani tekrar o verdiğin önüne Frank Gehri'nin de yani bir mimar dünyadaki işte yıldız mimar olarak en önde gelen ve en pahalı yapıların kendisine sipariş verildiği mimarlardan bir tanesi olan Frank de dünya üstünde inşa edilen binaların işte yüzde ikisi yani yüzde doksan sekizi ya da öyle bir oran vermişti. Hepsi Hiçbir benzemez, çok kötü şehirlerde yaşıyoruz, diyor. Zaten bu pozisyondaki bir insan mimarlık ortamının içerisinden böyle bir şeyi söyleyebiliyorsa ancak o zaman mimarlık ortamının kendi içine kısıldığı bu durumdan da belki mimarlık ortamının içinden olmayanların getirdiği açılımlarla bir yere barınabilir insan düşünmeden edemiyor. Belki o anlamda da Boğaçhan Dündarak'ın yaptığı çağrıyı sadece mimarlara yönelik olarak değil de kente, yaşadığı çevreye, bahçesine, sokağına, ağacına ee, ne bileyim ben ee, çevredeki hayvanlara ve böcekleri kafayı takmış olan her insan için söylemek mümkün. Buna en tasarımcıları, da. sosyologlar ee, ve aklınıza gelebilecek olan tüm mesleklerinde insanlar da dahil. O zaman tüm kişi verelim. Of oh, dogs. No, candy Candyman, salty dog. Candyman, salty dog. Candyman, salty dog. Well, if you won't be my candyman, I won't be your salty dog. Little red light, little green light, little red light. Red light, little green light. And when you stop on red and go on the green, don't you mess with mystery in between. Run and get the bucket, get your baby some beer. Run get the bucket, get your baby some beer. Run and get the bucket, get your baby some beer. Run get the bucket, get your baby some beer. Run get the bucket, get your baby some beer. in this godomide and will keep my Candyman man here. Ooh, ooh, ooh. Little gingerbread man with raises for his eyes And we'll eat him just as quick as I can Candyman been, Candyman, been here and gone Candyman, been here and gone Candyman, been here and gone I'd do anything in this god Almighty world But keep my Candyman home Tekrar merhabalar. Açık Mimarlık programındasınız. Ben Yel Takım. Sen Yel Takım. <gülüyor> ben <gülüyor> <sen> <gülüyor> Hasan Cenk, -Tereli. Cenk -Tereli. Ee, Tekrar beraberiz. Kathleen Martin'den Candyman adlı şarkıyı dinledik. <gülüyor> Keyifle dinledik. Ee, aslında ücretsiz müzik arşivinden yani yeni keşfettiğimiz bir alan bu. Sizlere de duyurmuş olalım. Ee, enteresan şarkılar var. Ee, Keyifle yani. dinlemeye devam ediyoruz. Belki buradan daha fazla şeyler çalmaya e, devam ederiz. E, i̇lk yarıda daha önce 2 Ekim tarihinde 2 Ekim. 2 Ekim tarihinde Boğaçan Dündar Alp'le gerçekleştirdiğimiz daha doğrusu Boğaçan Dündar Alp'in e, manifesto niteliğindeki e, konuşmasının metnini okuyarak gerçekleştirdiğimiz yayının üzerine e, konuşmaya devam ediyoruz aslında. E, o e, metinde dile getirilen yayının e, işlerden ve sorulardan aslında kendimize görevler edinerek acaba neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Bunun üstüne konuşmuştuk. En sonunda da o bahsedilen farklı bir mimarlığın kendisini yaratabilmek için bir ortamın ve bir bahanenin gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. Belki aslında... ...ve tabii ki açık radyonun diğer dinleyicilerini... ...yani mimar olmayan dinleyicilerini de... ...bu konuya katkı koyması için... ...davet ettik açıkçası. Belki bu konuyu... ...burada şimdi tekrar böyle bir dondurup... ...yani bunu ara ara konuşmak istiyoruz açıkçası. Unutulmasın istiyoruz. Söylenip kenarda kalmasın istiyoruz. Ben aslında bir yandan da şöyle... ...okumak istiyorum. Yani sen durdurmak istiyorsun ama... Evet. Ya. Yani bu aslında... Bunun mimarlık ve tasarım ve kent meselesine etkisini görüyoruz ama bence Türkiye'nin genel kişiler arasında son 12 yıldır olduğu konjüktürde zaten soru sorma denilen meselenin azalması hmm. bu tüm tip bu tüm alt kollarında da her yere sirayet ediyor. Yani soru sorma kimse soru sormuyor ve her şey kanıksanmış bir şekilde devam ediyor. Yani eskiden şu daha iyiydi diye demiyorum ama en azından soruların sorulduğu, görece cevapların alındığı bir ortam varken evet. Şimdi zaten her alanda bu sorulan sorular Yani işte yani onu aslında biraz konuştuk yani ee, soru sormak da yetmiyor, cevap vermek de yetmiyor. Ee, yani bunu sözle yapmak, yani şöyle diyelim tekrar görsel işitsel <gülüyor> duyuları hitap edecek şekilde daha doğrusu onları çok da kullanarak e, bunlara dair cevaplar üretmek yerine beraber yaparak, e, beraber bir şey kurarak yeni bir başlangıç yaratarak ya da bir şeye son vererek belki de aslında bu cevapların üretilmesi gereken bir ana geldik. Çünkü e, buradan ben tasarım bir enaline bağlayacağım işi e, aslında belki de bu e, dünyanın her yerindeki mimarlık alanına ya da gündelik hayata dair e, farklı arayışların e, ancak filizlenebileceği şey de e, denenmemiş. Böylesi bir daha suyu gündelik hayatın çok çok bir parçası olmamış şu an için en azından bilmiyorum. Tepki görürse eleştiri almayı severiz. Ee, olmayan bu beraber yapma, bir şeyi başlatma ya da son verme. Yani bir şeyin başlamasını ya da bir şeyin bitirilmesini beklemeden bir şeyi başlatma ya da son Aslında verme. Ben bu dediğin şeyde şöyle bir karşı çıkabilirim. Hı -hı. Beraber yapmayanın da biçimleri var. Tabii ki. Yani tabii ki. aynı ortamda oturup beraber iş yapmaktan kastetmediğini Tabii yani, yani onu e, hatırlatalım. İlk yarıda aslında konuştuğumuz e, perspektifteki bu Boğaçan Dündar Alp'in e, metninde e, dile getirdiği ve e, bir, kıs, bir grup mimar tarafından yani grup buna grup demeyelim tabii de yani pek çok mimar tarafından da paylaşılan e, bazı dertlerin karşılığını mimarlık alanı içerisinden e, mimarlığın araçlarıyla bir e, söz yapı ya da inşa edilmiş her neyse o medya araçları kullanarak e, bunun içerisinden bir şey beraber yapmaktan bahsediyorum tabii ki yani onu hatırlatman iyi oldu aslında çünkü e, aslında e, o metinde e, şikayet edilen şeyin kendisi de beraber yapılarak inşa edilmiş olan bir şey ya da e, gücünü de o beraber yapmanın içinden alıyor yani o e, şikayet alanının e, yaratan sebepleri beraber inşa ediyor herkes e, bir alternatif kurmaktan. Bahsediyoruz aslında Boğaçan Dünler Alp'le e, görüştüğümüzde de e, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de buydu. Umarım bir gün onu da alıp bu konuyu gıyabonda <gülüyor> <gülüyor> konuşmak. Evet yani. yani aslında şu da iyi oluyor biliyor musun? E, radyo programına e, konuk olarak birini aldığımızda yani bu da aslında programın içeriğiyle de alakalı bir şey. E, tabii doğal olarak süremiz de kısıtlı olduğu için e, kişilere kendini ifade etmeleri için e, vakit vermek gerekiyor. <gülüyor> Ama o da e, bir tartışma ve diyalog ortamını oluşturmuyor e, program içerisinde. Öyle olunca da hani belli bir alandan bir görüş belirtilmiş oluyor. O, e, yani böylesi daha e, iyi olabilir çünkü alan, e, alan genişletmiş oluyoruz. Yani e, biz yaklaşık 3-3,5 saat boyunca Hı. konuştuk. Hı. Şimdi onun e, getirdiği, onun içerisinden çıkmış olan derinliği tabii ki bu 20 dakikalık bir programda sadece bir bahaneymiş gibi kullanmak e, ve israf etmek... Yazık olur diye düşünüyoruz. Biraz da şeyden bahsedelim. Yavaş yavaş evet. Tasarım Biennale'i. Evet yani konu aslında manifestolar ya da gelecek artık eskisi gibi değil. Bu tema üstüne oturuyor Biennale. Yeni başladı. Geçtiğimiz hafta sonu başladı Biennale tasarım bienneli, 2. İstanbul tasarım bienneli ee, ve bu anlamda e, hem e, Rum okulunda hem de Antrepo, Yedinoğlu Antrepo e, binasında e, sergi devam ediyor. Bunun yanında da kente yayılmış çok sayıda bu eksende tartışma, sergi, film gösterimi gibi çok farklı nitelikteki etkinliklerle e, aslında e, 6 haftalık takvimi e, dolu dolu e, hatta belki taşıran ve neredeyse hepsini izlemenin de imkansız olduğu bir yoğun etkinlik programına dönüşüyor. Ee, ama bir yandan da işte programın başından beri yaptığımız tartışmanın da e, ana ekseni olan manifesto ve işte farklı bir gelecek neyse artık yani eskisi gibi olmayan o e, gelecek her neyse onu kurmaya yönelik e, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, e, permakültür e, ve farklı medyalardan Meslek profesyonellerinin, tasarımcıların ya da tasarımcı olmayanların ve de öğrencilerin pek çok işini içeriyor aslında. Gezme fırsatın oldu mu? Öğrenci sergisinde gezme fırsatı da olmadı ama durum evet. okulunu yeteri kadar şu an için gezdiğimi düşünüyorum. Oldukça farklı projeler var ama bu farklılık sadece hani farklı olarak değil, yeni bir sözü olan ilk defa burada kurulan hı hı. burada bir deneme burayı bir deneme alanı olarak kullanan ve aslında 6 haftanın içerisinde gelişen bir e, süreci olan işler var. Bunların dışında aslında önemli üstünü çizmek istediğim başka bir tane de e, bir tane manifest olarak sergi e, sergisi var. Evet. Eee küratörlerin kendi yaptıkları bir Araştırmanı, araştırmanın evet. sonucu 12 tane mimarlık ve tasarım yani dünyadaki bu Çizgiyi değiştiren serginin bir derlemesi var ki bence içerisindeki en değerli işlerden biri. Bu kadar çünkü taze bir alanda, hı hı. iyi bir araştırma. Ee, onun, onun kısacası böyle. E, onun dışında da e, oldukça farklı tabii nitelikteki e, işler mevcut. Bunun üstüne uzun uza diye gitmeyeceğiz. Tekrardan konuşmaya başladığımız konuyu aslında geri devirirsek bu tartışmayı. Ee, belki de aslında yeni şeyler için hayal kurmak ve e, hayalmiş gibi görünen şeyleri gerçek yapmak için e, iyi bir çağrı, harekete geçmek lazım. Ee, bunun örneklerini görmek için ve heyecanlanmak için tasarım bir yeniliği iyi bir fırsat. Ee, ve Boğaçan Dündar Alp'in de e, sebeplerini aslında çok açık bir şekilde o metin içerisinde de e, belirttiği, alana dair ya da meselelere dair de beraber bir şey yapmak için çağrı da ortada. Tekrar bunları hatırlatmak ve üstüne basa basa sizlerle paylaşmak istedik. www.blogspot.com adresinden ve oradaki e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Yeter ki bağlantıları kuralım ve beraber bir şeyler yaratmaya başlayalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Very good. Good.